Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Yeni yayın döneminde yeni kelimelerle karşınızdayız efendim diyelim. Evet. <gülüyor> yeni beden'e bakıyoruz. Beden gövde. Başlığımız bu evet. Sonda. Vücut. İlk iki program e, baya evet. bir... Ee, üzerinde konuştuk Sözlüklerden yaralandık Devamda edeceğiz, devam edeceğiz. Evet, Doğru diyorsun Sosyal medya hesaplarımızı atlatalım Programımızla aynı isimli Gmail Instagram ve Twitter adreslerimiz var Twitter'ı daha aktif kullandığımızı belirtelim Dolayısıyla orada hani paylaşamadıklarımızı paylaşıyoruz Görsellere yer veriyoruz Eski kayıtlarımızı ee, koyuyoruz. Evet eski kayıtlarımızı koyuyoruz. Ee, bir destekçimiz var. Melis Arıtman Alp hanımefendiye teşekkürlerimizi iletmişti. olalım. Evet Eksik devam edelim. <gülüyor> Evet efendim, şimdi e, bedenin sonu yok. E, o kadar çok şey çıktı ki e, bazı kaynaklara da e, yönlendiriyoruz aslında. E, belki şeyden tekrar bir bahsetmek lazım. İlk iki programda bahsetmiştik. Andreas Titsen'in e, etimolojik sözlüğü e, TÜBA yayınlarından çıkma e, yararlanıyoruz. E, aynı zamanda yapı kredi yayınlarının e, bedenin tarihi bir de Inisputurun gövdem. gövdem, bunlar Sence çok şey. Yaşadıktan. Evet, evet. çekirdek merkez baskın evet. oldular. Evet, baskın oldular bu yayın dönemi. <gülüyor> Ee, şimdi ben e, insan vücudu diye bir e, ansiklopediden bir alıntıyla başlamak istiyorum bu ansiklopediyle ilgili kişisel bir e, yaşamışlığımı da paylaşmak istiyorum e, programla ilgili bilgileri toparlarken tabii ki pek çok kaynaktan yararlanıyoruz e, bu insan vücudu ansiklopedisini hemen bir kenara koymuştum çocukluğumdan beri vardır evde e, time life'ın bastığı e, time dergisiyle birlikte oluşturulmuş bir bilim serisinin bir parçası. Bir açtım asiklobi içinde rahmetli babacığımın el yazısı, ama benim beş yaşında olduğum bir tarih üzerinden hmm. işte güzel kızım fasikülleri bugün işte ciltçiden aldım. İşte sen bu kitabı okuduğunda şöyle böyle. Şimdi yıldız parkında oturdum, işte ciltlere bakıyorum falan gibi böyle bir gözlerim de doldu yani. E, gitmiş bir vücuttan kalmış bir vücuda toprağı öyle olsun efendim. canım Efendim Allah rahmet eylesin diyelim e, Galiba toprağı bol olsun e, şeyler için söyleniyor Müslüman olmayanlar hoş ben de ne kadar Müslümanım çok tartışılır ayrı bir şey hmm. ama velaki galiba öyle bir durum var hmm gibi biz dille ilgili. Olsun efendim. Ben şey yüksek, Ayrıca toprağım evet. bol da olsun tabii İyi ki. İyi niyetli söyleyeyim. <gülüyor> kötü niyetim var efendim. Hayır <gülüyor> <gülüyor> yok. Sadece dille ilgilenen kişiler olarak. Şimdi bu time Sanki bunu konuşmuştuk ama önceden değil mi? Bir, başka, bir yerde... başka bir vesileyle evet. evet. Ee, üç yıl geçince hoş kaç yıl geçenler var. Biz gene taze kalıyoruz ama evet. ne kadar yıl geçse. Ee, şimdi time insan vücudundan bir alıntı. İnsan vücudunu öğrenmenin yolu çeşitlidir. Bir filozof için insan vücudu çamurdan yapılmış bir ev, şair için ruhun sarayı, doktor için her yanı tamire muhtaç bir gemi enkazıdır. Akıl doktoru onu aklın ve şahsiyetin evi olarak görür. Bir biyolog için insan geçmişteki denemelerinden ibret alarak geleceği ayarlayabilen bir organizmadır. Antropolog onu bir kültür deposu olarak görür. Başkaları için insan vücudu bir makinadan ibarettir. Bir İngiliz hiciv yazarı olan Samuel Butler insanı bir körük ve bir yemek tavası üstünde iki yengeç kıskacı. Bütün bunlar da tahta ayaklıklar üstüne yerleştirilmiş diye anlatır. Daha insaflılar için insan vücudu ince planlanmış, çok teferruatlı ve üstün bir yapıdır demiş ansiklopedimiz. Gayet güzelmiş efendim. Çünkü evet. bedene başlarken beden gövde işte bak bakmaya başlayınca vücuda birçok alanın değil mi? Hani ilgilendiğini söylemiştik. Çok. Bu biraz derleyip toparlayıcı bir metin oldu. Evet. Şimdi derledik, toparladık. Sonra gene fena halde açacağız. Dağılacağız. Üçüncü, dördüncü program. <gülüyor> Çünkü e, pek çok e, farklı disiplindeki e, tanıdıklarımız, yakınlarımızdan e, bedene bakışlarıyla ilgili tanımlar da aldık. Öyle dağılacağız da. Evet. Sen yine sahadaydın. Sahadaydım Keremciğim. Evet. Sen evet ki geçen yayın döneminin <gülüyor> alışkanlıkları devam ediyor. Seviyorum. <gülüyor> Kötü alışkanlıklar değil ama iyi alışkanlıklar evet, diyerek efendim. simgeler sözlüğü Esat Korkmaz Beyefendinin ee, bakalım neler demiş Vücut Arapça Vücut demek biliyorsunuz geçen hafta bile getirmiştik Efendim Sufi gelenekte simgesel anlamda insana taşınan Tanrısal özün eyleme geçmesiyle görünüşe taşınan bedenmiş Vücut aynı zamanda Tanrının mutlak varlığı vücudi mutlak... ...vücudu mutlak, evet... evet. Ee, ...bir bütün olarak besmele... ...demiş simgesel anlamda... ...vücut, Çin kültüründe... ...simgesel anlamda, Çin'in de bu arada... ...simgesel kültürü... ...çok zengin... İnanılmaz zengin... Ee, ...makro kozmuzun özgün örneği demiş... Ee, ...Esat Korkmaz... Hmm. Ee, ...vücudun yeryüzüne yakın bölümü... ...yani alt kısmı söz konusu... ...olduğunda yin... Ötesinde sağ el ve batı işareti anlamı var. E, vücud, ötesinde derken? E, yani diğer kısımları hmm. anlamda hmm. kullanıyor. E, vücudun gökyüzüne yakın bölümü yani üst kısmı özellikle gözler ve kulaklar söz konusu olduğunda yeng. Ötesinde sol el ve doğu işareti hmm. imiş. E, vücut bir bütün olarak algılandığında ise hükümdar. Ee, vücudun diyaframı algılandığında saray, hmm. vücudun bacakları algılandığında sınırlar, vücudun kolları algılandığında banyolar demiş. Banyolar? Evet her İlginç. birine başka bir anlam yüklenmiş. Evet. Bu arada yin yang'ı da e, hani vücudun kabaca alt ve üst kısmı olarak ikiye ayırmış. Ben daha sonra bahsedecektim ama tam yeri geldi. Tıp söz konusu olunca bir tanıdığımız bir e, doktor Mehmet Gürsel Bey var. Hı hı. E, aynı zamanda nöral terapiyle de ilgileniyor. O da senin demin hatta Esat Korkmaz'dan yola çıkarak bahsettiğin yani hem vücudun yerin altı yerin altından gelen enerjiyle Hı -hı. hem kozmik yukarıdan gelen enerjiyle bazı etkiler aldığını Hı -hı. yani tıbbi olarak da açıkladı. Şimdi tam simgelerle de örtüştü bu tıbbi evet. anlatım. Yin <gülüyor> Yang'ı da açıkladı bana hatta. Buyurunuz. <gülüyor> Vücudu köpük kesmek diye bir şey var. Sufi kültürde bedenin, düşüncenin bedenle, doğayla buluşmasının Tanrıyla örtüşmesinin yani sırrı ermesinin belirtisi olarak içteki sıvıyı dışarı çıkması. Allah Allah. İçteki sıvının dışarı çıkması. Hmm. Vücudu köpük kesmek demekmiş. Simgeler sözüne devam ediyorum. Gövde başlığı altında bazı simgesel anlamlar var. Budist tasarımlarda simgesel anlamda gövde bilinç ve ruhla birlikte benliği oluşturan faktör demiş. E, sufi gelenekte yine besmelenin B'si bayağı besmeleyle özdeşleştiriliyor yani evet, evet. ruhun çalgısı anlamı da var e bedene bakmış aynı zamanda bedende Orta Asya mitolojilerinde ülgen ve erlik güçlerinin bileşimi olarak algılanan topraktan sudan ya da bitkiden hayvandan geldiğine inanılan insanın ten durumundaki varlığı beden aynı zamanda Zervanist, Mazdaist, Zerdüştü tasarımlarda Avruamazda ve Ehrimen güçlerinin bileşimi olarak algılanan topraktan ya da bitkiden hayvandan geldiğine inanılan insanın ten durumundaki varlığı demiş. Yani aynı zamanda kültüründe benzeri. Evet. Bayağı, bu, bu arada ilginç... bizi ve Ehrimen yine karşımıza çıktılar. Çıktı. Ee, bir dönem şey, biz hayvanları <gülüyor> incelerken çok fazla karşımıza çıkıyordu değil mi? Bir de şey ilginç geldi bana, sadece topraktan değil bitkiden ve hayvandan gibi Hı -hı. bir altyapı da var. Keza inanışlarındaki hem olumlu hem olumsuz tanrıları içeriyor. Hı -hı. Nitekim öyle bir şey insan zaten. Evet, doğru diyorsun. Beden, evet. Ee, Aleviyelik ve İttarşilik'te yol ehli canın iç işleyişi bakımından ele alınan maddesel yanıymış Beden. Yol ehli can. Evet. Ne güzel. El, evet. E, aşka karşıt olarak algılanan nefsin ten durumundaki simgesel varlığı aynı zamanda. Simya tasarımlarında beden ise felsefe taşını oluşturan beden, can, ruh üçlemesinin ilki. Felsefe hmm. taşının üçü. ...parçası e, üç gibi. Üç parçası var, beden, canlı. ruh. Bunları bir ayırmak ya da birleştirmek üzerine... ...sanki Doğu ve Batı felsefesi sürekli... ...bir de tabii ruh sözcüğü de devreye giriyor bazen. Hı -hı. Evet. E, devam ediyorum. Sufi Aynen. gelenekte kalbi taşıyan torba... ...söz ya da sözlerin toplamıymış beden. Beden ısmarlamak diye bir şey var. Tasavvufta hakka yürümek. Beden ısmarlamak. Evet. Bu torba da ilgimi çekti. Ne olur onu bir daha oksana. Sufi gelenekte kalbi taşıyan torba bedene Ay, deniyor. ...söz ya da sözlerin toplama. Çünkü kalp bir de o kadar önemli ki hani beden bir torba yani gibi evet. geldi dinlerken. Bir de son olarak bedenin secdesi var. Sufilikte yine bedenin tanrısal parça durumunda bulunan canla iyi arkadaş olma yükümlülüğü. Hmm. Bu da ilginç değil mi? Evet. İstersen evet. bir şarkı nasıl verelim. Geldi mi evet, o kadar? Evet geldi. Ben yine bir inanamama hali içersin diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Şarkımız Tony Bennett ile Amy Winehouse'dan Body and Soul. My heart is sad and lonely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 I can't believe it It's hard to conceive it That you turn away Romance oh. Are you pretending It looks like the ending Unless I could have One more chance For the end My life A wreck you're making You know I'm yours But just that they can I'd be serve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 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş devam ediyor. Beden başlığı altında üçüncü programımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz. Efendim Kerem arkadaşım neredeyse ilk yarıda sadece simgeler sözlüğünü <gülüyor> okudu. Özet halinde de söyleyeyim. Yani simgeler sözlüğü gerçekten geniş bir sözlük. Çok Özet, evet. özet geçmeye çalıştım. Şimdi böylece e, mecazi manalarına e, inanışlarda e, ya da mistik düşüncede e, nasıl yaklaşıldığına iyice girmiş olduk. E, ben araya bir Galeano sokmak istiyorum. Evet, e, Eduardo Galeano'nun Yürüyen Kelimelerinde citlambikten basılmış olanı var bende. E, beden üzerine Pencere diye bir başlık var. Orada da aslında e, farklı bakış açılarının bedeni nasıl anlamlandırdığı e, dile getirilmiş. Şöyle demiş Galeano. Kilise beden bir günahtır diyor. Bilim beden bir makinedir diyor. Reklamlar beden bir iştir diyor. Beden ben bir karnavalım diyor. Hmm kelimelerimizin arasına karnavalı da katabiliriz. Evet uzun zamandır kelimeleri de varmıyoruz bu arada değil mi? Öyle bir şey var. E, ara ara bahsediyoruz hani ama böyle e, hani program sonunda eskiden şey derdik şunlara şunlara şunlara vardık gibi olmuyor. Hep arada söylüyoruz. İnşallah kitabımızda hepsini kullanacağız <gülüyor> Keremciğim. <gülüyor> Peki kullan bakalım. Binlerden <gülüyor> e, bahsetmişken Simgeler sözü de hayli genişken Enis Batur'un Gövdem kitabından bahsetmiştik hayli zengin orada yine İslam düşüncesinde bir gaya kuyusu oluşturur vahdedi vücut felsefesiyle başlayan bir metin var onu okumak istedim. Ee, İslam düşüncesinde bir gaya kuyusu oluşturur vahdeti vücut felsefesi. Yalnızca Tanrı'nın var olduğu evrenin onun gövdesiyle sınırlı olduğu inanışı gövdesine insanın sahip olmamasının doğrudan bir açıklaması sayılabilir mi? diye bir soru sormuş. Son boyutta Hallacı Mansur yek vücutta buluşmak orada erimek ya da Muhammed Talip Üsküdar'ı gibi kendisini bir vücut olarak adlandırmak gövdeden Gövde düşüncesinden ve gerçekliğinden büsbütüne kopma sürecini gerektirir, diyor. Doğu ve Batı mistiklerinde rastlanılan bu tür gövde ile negatif ilişkiler onun her an farkında olunduğunu, kalındığını kanıtlar. Mistikler gündelik yaşamın çeşitli aşamalarında gövdeleriyle ilişkilerini kesmeye, daraltmaya, silmeye girişirler. Çile gövdenin sınırlanıp arındırılması anlamını yüklenir. Tasavvufta uykuya vahdet dendiğini aktarıyor Gölpünarlı. Uyku İslam dininde ya kısıtlanmıştır, yakarmaya daha fazla vakit ayırmak için ya da tanrıyla bir ve tek olma niteliğiyle ele alınmıştır. Vücut ve ikilisi ise kendinden geçip dolayısıyla gövdenin gerçeklik ekseninden kokup, kopup hak vallarına bürünmek yolunun kat edilişidir demiş Enis Batur. İmam gövdenin mutlak terk edilişini sonuçta ıssızlaşmasını bekler. Mansur'un Bağdat'ta linç edilişini adım adım yeniden sahneye koyan Louis Massignon onun organlarının parçalanışından yakılışına uzanan aşamalarda iki gün boyunca gövdesinin handi ise bütünüyle dışında kaldığını aktarır. Hmm. Gövdeyi böylesine terk edebilmek için onu sınır boyutlarına kadar öğrenmek gerekir demiş. Yani burada bu gayya kuyusu ifadesi bir dikkatimi çekti. Hatta gene kelimeler arasına ekleyebiliriz. Evet vücut bir gayya kuyusu. Bir de özellikle tasavvuf düşüncesinde e, vücutun dışında kalma, arınma ya da vücudun geçici oluşu e, söz konusu. Hatta zaten kalp için bir torbadır demişti değil mi? E, tanımlamada çok hoşuma gitti o. Özellikle o vect halinde Vücudun iyice dışına çıkılıyor gibi altını çizelim dedik. Çünkü bir Enis Batur metni olarak çok da kolay değil. Ee, aynı kitaptan, gövdemden e, gene bunu takip eden e, bir gövdeyi tanımlayıcı bölüm var. Onu da ben e, paylaşmak istiyorum. E, efendim, e, mutasavvuf ayrılır. ...diye başlıyor Metin... ...yasakları başkalarının gövdesi için tanımlamaz... ...o kendi gövdesinden... ...köktenci biçimde sıyrılmaya yönelir... ...yine hmm. aynı şey... ...sıyrılmak hikayesi... Hmm. ...oysa iman... ...bütün öğretilerde gövdeyi kuşatır... ...kısıtlamak, indirgemek... ...soyutlamak üzerine... Hmm. ...hepten yasaklanmaz gövde... ...nereye kadar neden kullanılacağı... ...belirlenir... Cidden prospektüs gibi aslında biraz din kitapları yani evet. o gövdeyle e, yaşayacağız e, ama ne yapılacağı, ne yapılmayacağı, nasıl giyinileceği, e, evet, davranılacağı evet güzel bir tanım bu. Dünyadan uzak dururken gövdeyi dinlemeyi iş edinir mistik. Gövdeyi dinlemek. Hı. Bilincinin gövde olma haline aşması adına zorunluluk duyulan bir evreler silsilesidir bu. Öteki gövdelerden sürülen gövde açlık, isteğe karşı koyuş, uykusuzluk, suskunlukla sınanır. Doğru özellikle bu tasavvufta merhaleler var aslında kendini aşma ve terbiye etme üzerine. Hı. Hepsi de e, deneniyor kendini bir yere kapama, daha az yeme, işte Hı. çok ışık görmeme, terbiye düşünme, halleri. terbiye hali. Beden ve terbiye yani. Ten gerilir. ''Organlar kendilerini anımsatırlar, zaman etkir, uzam öteki uzamlardan ayırt edilir.'' diye devam ediyor. ''Zihninin gövdeden çekip gitmesine, bilincin yuvasından oynamasına dek basamakları kat edebilecek bir merdiven oluşturur mistik deney.'' Evet, gene zihin ve gövdeyi ayırmış bir şekilde... Hı hı. Ee, burada e, Batel'in Closekin'in e, bir yandan da saddan hız alan gizemci deneyleri Tanrı tanımazın da e, gövdesinin sınırlarını zihnin gövdenin sınırlarına ilişkinin sınırları üzerinden e, oyalana, oyalanabileceğini göstermiştir demiş Batur. E, ortaçağ kültür tarihçileri ilk çöl keşişlerinde ortalama yaşam süresinin normalin iki katına çıktığını hesaplamışlar. Duş, bulginç. Evet değil mi? Hı hı. Gövde demek ki her iki anlamında da dinlenmiştir. Hı hı. Bilginç. <gülüyor> Dinleniyor ve ömür uzuyor. Evet. E, Agülufo'nun, Kalvino'nun e, kaleminden düşündüğü doğrudur. Kişi gövdesine sahip olma yetisine ancak gövde olmaktan çıkmayı göze alarak kazanabilir tek tek beş duyuyu Blake'in deyimiyle uçuruma sürükleyerek demiş. <gülüyor> Sürerek demiş. Güzel metin Güzel bir metin. Bir edelim, metin. Göğdelim, evet. Ve buradan örnekler vermeye. Ve gerçekten okumak tabi dinlemekten çok daha kalıcı ve derin bir anlam bırakacaktır. Şimdi efendim biz şarkımızda Body and Soul dedik. Hı -hı. Bu beden ve ruh ...ikiye ayrılışı çok fazla dile getiriliyor. Ee, biraz bu konudan devam edeceğiz. Ee, elimizde Michel Tournier'in düşüncelerin e, aynası var. Orada tam da ruhla beden başlığı altında bir yazıdan. Bazı alıntılar yaptım sadece. Ee, ruh, âme deniyor ruha. Bedenin içindeki yaşamsal, ebedi ve değişmez özdür. Hmm. Zihinle... Zihne de esprit deniliyor. Karıştırılmaması gereken dinsel bir mefhundur. Ruhu böyle ayırdık. Hı hı. Kültür, bellek, düş gücü zihne bağlıdır. Bunlar yaştan yaşa, durumdan duruma değişebilirler. Hı hı. Uykucu, ayaş ve deli ruhların değil, zihinlerin durumlarıyla tanımlanır. Ruh, yaşam boyu bir bedenin tutsa demiş burada hmm. bedenin içine soktu hep bu tutsak olma durumu var aslında ee, bedenin içindeki tutsak bir tanrısal ışık olarak tanımlanmış hmm. ee, ruhla beden ilişkisini platoncu yeni platoncu ve hristiyan anlayışı böyle görür en azından demiş ee, bu görüş bedenin ruhu çıkardığı maddi güçlükleri ruhun uzan ve zaman içinde buradaki ve şimdiki durumunu zayıflığını yaşlılığını hastalıklarını vurgular oysa beden beslenmeli ...giydirilmeli, ona bakılmalıdır. Üstelik isteklerinin ve acılarının arda arkası gelmez. Hmm. Beden bir problem yani. <gülüyor> evet. Başka bir görüşe göre Rönesans'ın anatomistlerinin araştırmasıyla da... ...ona baktığımız zaman beden eşsiz bir araştırma nesnesi. Doğa yasaları e, ile bakıyoruz bu durumda. Beden araştırılması bize yalnızca şaşkınlık ve hayranlık veriyor... Antik yontu onun dış güzelliğini yüceltiyor. Anatomi ve fizyoloji nasıl olağanüstü bir düzende makine olduğunu anlatıyor. Oradan Jean Jacrousse'ya geçelim. Bütün metni okumayayım demiş ki Jean Jacrousse beden ne kadar zayıf olursa o kadar buyruk verir. Ne kadar güçlü olursa o kadar söz dinler. Ee, ve metnin sonunu okuyarak bitiriyorum. Ee, bedenin bu şekilde yeniden güçlenmesi dinsel anlamda Hristiyanlardaki bedenin dirilişi dogmasını doğrular. Bu dogmaya göre zamanın sonunda tüm ölüler Aziz Pavlus'un görkemli diye nitelendirdiği bir bedenle yaşama tekrar döneceklerdir. Tanrı bilimciler bu yeni bedene dört temel özellik yüklerler. Göz alıcılık, çeviklik, beceri ve soğukkanılık. O zaman programımızın sonu gelmiş. Geldi mi? <gülüyor> devam edecek beden. Beden'e devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi haftalar efendim. İyi haftalar. Hoşçakalın.